cemali ve kemali seyredebilmek, senden benden geçip, illa hu diyebilmek, la mevcude diye diyebilmek, öteler ötesine, en büyük sevgilinin aşk deryasına dalabilmek, bulunmuş olduğu bütün maddi imkanları belki terk edercesine, Onsuz sarayda da olsam, Hakikatte zindandayım bilinci ile, Onunla zindandayken, Sarayın hazını yaşayabilmek. Her mekanda, Zikrullah'ın, orkestrasının gerçekleştiğini bilerek, Zikri ile değil, Kalp ile de değil, Hayat ile yaşayabilmek. Var mısınız? Gelin bir rucu etmiş olan birisinin zamanına inelim. Hani belki zamanından zamanımıza bir mesaj ulaştırır da, Zamanımız bir ilkbahar yaşar. Ne dersiniz? Lütfedin kulak verir misiniz? Bir aşk yerini paylaşsın. İlim rahmet ve aşk medeneti güzel İslamı çikirdeğinden yaşayabilen. Cevizin kabuğunu kırıp özüne inmeyen cevizi kabuğu İbaret zannedir sözünün Sanki baş muhatıbı İymişcesine Heleyse haydi Bir tanecik sevgilimiz Allah'ın insanlığa gönderdiği En güzel hediye Alemlerin rahmet vesilesi Yaşam standartı Sevgili Allah'a ulaştıran Yegane kapı Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz tarafından İslamiyetin dış ülke hükümdarlarına tebliğ edilirken tebliğ yapılan hükümdarların bir kısmı bu tebliği kabul ediyor bir kısmı kabul etmiyordu. Bir kısmı da kabul etmediği gibi elçileri şehit ediyor ya da elçileri eced edip mektupları yırtıyordu. İşte bu tebliğlerden biri de Arap kabile reislerinden birine yapılmıştı. Bu yapılan tebliğe karşılık elçiyi bir hayli hırpaladıktan sonra kaldırılmış önünden. Atın bir yere diye emretmişti. Halbuki o elçi, belki dirilirler diye Allah Resulü'nün sunmuş olduğu hayat veren daveti sunmak üzere gelmişti. Bir dinleselerdi, bir kulak verselerdi de, dünyevi ve ahiretti peki bütün sıkıntılardan arınabilselerdi. Mektup derhal o emirin, o sultanın, o yöneticinin önünden alınacaktı. Mektubu yırtılmadan sarayın hazinesinde bir sandığa kaldırmışlardı. Fakat yırtıp atmamışlardı. Diğer evrakla beraber onu da sarayın hazinesinde bir sandıkta bırakmışlardı. Bu küstah kendini bilmez sultanın Habbab isminde bir oğlu da vardı. Daha yaşı genç olup babasının yerine sultan olmaya hazırlanıyordu. Ne isterse kendisinden esirgenmeyen Bir eli yağda Bir eli bağda gibi Sarayın tek oğluydı Bir gün Sarayın hazinesine girdi İlahi cilve ya Takdir ya Arıyormuş kalbi ki Takdir onun için edecekti. Allah Resulü bir dua etmişti Ya Rab Ömer'i hidayetle İslam'a kuvvetlendir diye Ama o dua Hazreti Ömer için tecelli edecekti. Ebu Cehil için tecelli etmeyecekti. Çünkü Ömer arayıştaydı. Bu dua arayışta olanı tecelli ederdi. Habab arayıştaydı ki Hak hidayet kendisi üzerine tecelli edecekti. Orada evrakları karıştırırken sandık içinde saklanmış olan bir mektubu gördü. Büyük bir dikkatle verdi. Okudu hayret, okudukça içinde bir ateş hissediyordu. Okudukça yüreği titriyordu. Okudukça sanki bu dünyadan alınıp başka bir aleme gidiyordu. Okuyordu, tekrar okuyordu, baştan tekrar okuyordu. Bu buraya kim kurmuştu acaba? Ne güzel bir mektup bu. Hem Allah'tan, hem Allah elcisi olduğunu bildiren birisinden gelen bir davet. Dine davet. Hem de dinine girmek isteyenlerden hiçbir şey halep etmeydiğini bildiriyor. Ne güzel sözler bunlar. Bizim tek yaratıcımız olana onun elçisi tarafından davet var. Kendi kendine sözleniyordu. Kendi kendine. Fısıldıyordu ruh alemine. Çünkü mektupta ey hükümdar kendini insanlara ilah olarak taptırma. Senin ve bütün kainatın yaratıcısı olan Allah'a iman et ki dünya ve ahirette kurtuluşa eresin. O tapındıklarınız ve siz eğer dönüş yapmazsanız cehennemin ateşi olmaktan kurtulamazsınız. Henüz genç yaştaydı Habbab. Mektupta tarif edildiği üzere orada iman ederek Eşhedü ellâ ilâhe illallah". Ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulü diyerek şehadet bitirmişti. Küfrün merkezindeydi, çamurlu bir topraktaydı. Ama çiçek kapkara bir çamurlu topraktan yetişip büyüse de her zaman tertemizmiş gibi olur. Yeter ki çiçek olsun. Mektubu okuyup iman ettikten sonra bu halinden babasına bahsetmek istemiş ise de Babası onu konuşturmamış, sözünü kesmişti. Oğlum sakın onu aldırma, sen zevk ve bak, eğlenmene, tozmana bak, keyfini alemine bak, hayatını yaşa, bir daha gireceksin dünyaya. Sen benim yerime geçecek, bu milletin reisi olacaksın. Öyle neydi belli olmayan birine inanarak yazık etme kendine diyerek kendince nasihatta burnuyordu. Fakat Abbab'ın kafasına girmiyordu bu sözler yüreğine bir söz inmişti çünkü. Vücut ülkesinin padişahı akıl değildi ki. gönül Gönül ferman kesince vücut ülkesinin vezir olan akıl o fermanı tabi olurdu. Allah'a ve Resulüne inanmıştı. Oğlunun davasından dönmediğini gören babası ona bizzat kendisi ceza vermek istedi. Ayaklarını altına alarak öldürmeye kasedercesine dövmeye başladı. Daha düne kadar yanağını okşamaktan bile çekindiği olduğunu, sırf La ilahe illallah, Muhammedur Resulullah kelimesi i tahi besiyeli diye dövüyordu. Yanında bulunan adamları, Elinden zor kurtardılar. Bu kadar yaptığı eziyet etmiyormuş gibi, Bir de cellatları emrederek, Buna ne işkence yapılmak mümkünse yapın. Dininden dönerse, Yanıma getirin. Dönmezse, Yolumuzu kabul etmezse en sonunda idam edelim diyecekti. Heyhat. Celatlar götürmüşlerdi. Öyle eşkenceye tabi tuttular ki ne dil tarif edebilir ne göz bakmaya tahammül edebilir. Üç dört gün kızgın çöllerde su çektirdiler. Bir lokma ekmek bile vermiyorlar. Ancak bir miktar tuz yiyecek veriyorlar bir damla su içirmiyorlardı. Ya dininden dön, yahut bir işkencelerden sonra bir idam olunacaksın diyorlardı. O artık tutulmuştu bir sevdaya. O öteler ötesi bir sevdaya tutulmuştu. La ilahe illallah, Muhammedur Resulullah diyor, başka bir şey demiyordu. 3-4 gün süren işkenceden sonra hala davasından dönmediği görülünce, vezirleri, ey sultan. Anlaşılan bu, bu dayaktan, işkenceden bu dininden dönecektir. Onun yanına şöyle güzel hanımlar gönder. Hediyeler bitirsinler. Öyle güzellikle dininden çalışsın Son bir çözüm bunu deneriz diyor. Öyle yaptı. En güzel kadınları kızdır, yanına gönderdi hediyelerle. Ama Habab bir kere olsun başını kaldırmıyordu. Sanki Yusuf'un imanı zerresi, Tecelli etmişti gönlünde. Ben alemlerin Rabbi olan Allah'a bir kere sevdalanmışım dermişçesine. Allah yönelmiyordu. Daha dün onların içinden çıkmazdı. Ama iman insanı karanlıktan geceye geçiş gibi ayette demiyor mu? Minel zulümat ilan Karanlıktan aydınlığa çıkıvermişti. Nasıl bıraksındı? Nasıl terk etsindi? Mümkün değil. Halk göz açılmıştı bir kere. Bir daha yönelir miydi sanki onlara? Sanki lisanı haliyle haykırıyordu tüm dünya. Neyleyin dünyaya dünyayı? bana Allah'ım gereği. Sanki lisanı haliyle böyle haykırıyordu. Sanki duymuştu Allah kelam okuması ile ibadet olan alemlere öğüt ve şifa olsun için gönderilen güzel kitabımızın Davetini duymuştun sen. Sa billah. izobil. Göğüde kuvvetleriyle inşa eden biziz ve gerçekten biz genişleticiyiz. Biri de servik. İşte en iyiselici biziz ve maddi olan her şey ciprattır. Artık düşünüp idrak etmez misiniz? Artık Allah'a firar edin ve Allah'a kaçın. Ben gerçekten ondan yana sizin için apaçık bir uyarıcıyım ayetini sanki duyuvermiştim. Haykırıyor lisan haliyle. Her şeye rağmen haykırıyor Rabb'a lisan haliyle. Böyle olduğunu yine görünce. Sultan sesini verdi kızlara. Biraz yaklaşın. Söyleyin ona. Aklına girmeye çalışın. Böyle. Bak bak sen hiç elimizden ayrılmazsın. bizimle beraber eğlenirdin, cesaretin, toz artık. Niye şimdi böyle yapıyorsun? Diyorduk ki sen başka bir diline geçmişsin. Tanımadın, bilmediğin, görmediğin birilerine niye inanıyorsun? Hadi gel bizimle beraber. La diyecekti. İlla ben diyecekti. ''Hayır hiçbir şey hayır, la mevcuda, hiçbir şey yok, hiçbir şey, illa illa ancak o var.'' diyecekti. Bunu deyince babası yine alacak, zindana atacak, ertesi gün idam edilmesini isteyecekti. Aç susuz, bu kadar işkenceye tabi tutulan, her tarafı kan revan içinde kalan Habbab, Allah'tan başka bir yardım isteyecek bir sevgili bir dost olmadığını bildiğinden, ellerini açacak, yalvaracaktı. Ya Rabbi, halim sana malum, ben sana inandığım, senin o Resulün Hazreti Muhammed'e inandığım için bu ezaya tabi tutuldum. Görmedim, vuruldum, tanımadım, ama gönülden kabul ettim. Beni ancak sen kurtarırsın. Öleceğime değil, aşığı olduğum o mektup sahibi olan Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı görmeden bu alemden gideceğim için üzülüyorum. Beni ismine aşık olduğum Resulüne bir an önce kavuştur da ondan sonra ne olursa olsun. Ya Rabbi, Kerem sahibi bu söylediği varmaya başladın. Yücelerden yüce ve tüm noksanlıklardan münezzeh olan Allah, Dileğinin yerine getirilmesini temin etmesi isteyecekti. Zincirden kurtulan Hazreti Hübap, Hiçbir şey düşünmeden olduğu haliyle Medine tarafına koşmaya başlayacaktı. Bilmiyordu Medine tarafına gitti. Öylesine gidiyordu. Çıkmıştı ya zincirlerden. Can kurşunu atacaktı işte. Sanki rüzgar estiriyordu. Yetmiş konaklık mesafeyi bir gecede nasıl aldı, Kimse bildir. Yırtılmış elbiseleri, kan çamur içine kalmış vücudu ile Medine'ye gelmişti. Fakat nasıl bulacaktı sevgiliyi, mahbubuyordu. Medine'nin sokaklarından birinde ağlayarak gezerken, Amr bin As kendisini gördü. Evladım dedi, nedir bu halin? Derdini anlat ki, sana yardımcı olmaya çalışayım. Açsan yemek, sıkıntılıysan derdini gidermeye çalışayım yetecekti. Benim arzuladığım ne yemek, ne dünyamada ne başka bir şey Ben bir sevdayı tutup terk ettim. Medine'yi bulmaya çalışıyorum. Medine'de de sevgiliyi. Ama neresi Medine, neresi sevgilinin yurtu. Anlayacaktı Amr bin As aşık olan düştüğü yolları. Delikanlı ister misin? ...seni ona götüreyim. Ben Hz. Muhammed'e iman etmiş bir Müslümanım. Sırrını bana söyle kardeşim. Ben de seni götüreyim. Durum bu halleyken... ...Allah Resulüne... ...Cenab-ı Zülcelal ve Kemal Hazretleri Rabbimiz... ...haberdar etmiş olacak ki... ...uzaklardan bir misafirin geldiğini bilircesine... ...bir hazırlık yapıyor Efendiler Efendimiz. Orada bulunan ile beraber... ...Medine sokaklarından huzuruna gelmekte olan... Habbab gelivermişti. Ona sadakatinden dolayı iklifatlar etti. Hoş geldin fedakar oğlum verdi. Kucakladı, bağrına bastı. Artık Habbab sahabi olmuştu. Başından geçenleri efendimiz anlatıyordu. Babasının yaptıklarına, esir düştüğüne. Ama ne diyor şair? O erler ki gönül fezasındalar. Tavrakta sürünme sürünmezasındalar. Yıldızlara tesbih tesbih çeker de namazda arka saf hizasındalar. İçine nefsi sızan ibadetlerin birbiri ardınca kazasındalar. Bir an yabancıya kaysa gözleri bir ömür gözyaşı cezasındalar. Ne cennet tasası ve ne cehennem. Sadece Allah'ın rızasındalar diyor ya. Aynı şekilde. Habibilerin cüdatından bir tablo değil mi bu? Onlar dünyaya la çekmiş, dönüllerini mevlaya bağlamış, hayatlarıyla da hayat kurtarmış, ömürlerini pusyatta da harcamışlardı. Belki bugün Filistin e alıyorsa, Çeçenistan alıyorsa, Keşmir e alıyorsa, dünyanın herhangi bir yerinde bir insancık sıkıntı çekiyorsa, dünyaya la çekemedik de... Bazen herhalde verdik. Kapılmayanlara selam olsun. Nefs meklesinden gönül nedinesine ve firru ile Allah'a kaçanlara selam olsun. Duamızdasınız efendim. Sahabelerin birer pusula gibi aydınlattığı yolda olabilmemiz için dualarınızda bulunabilmek en büyük şereftir. Dirilişle dirilmeyi nasip eylesin Rabbimizlere. Görüşmek üzere efendim.